21. Mektup Bu mektup Şeyh Muhammed Mekki bin Hacı Musa'ya yazılmıştır. Vilayet dereceleri ve vilayete Muhammediye'yi bildirmekte ve tarikat-i nakşibendiye'yi övmektedir. Şerefli mektubunuz bu zayıf köleye geldi. Allahu Teala ecrinizi artırsın ve işlerinizi kolaylaştırsın ve özgürlüğünüzü kabul buyursun. İnsanların en üstünü, en temizi, Peygamberimizin hürmetine bu dünyayı kabul buyursun. Kardeşlerime bildiririm ki elhamdülillah fena dedikleri ölmeden önce ölmek hasıl olmadıkça Allahu u Teala'ya kavuşulmaz. Hatta afakta insanın dışında bulunan uydurma putlara ve enfüste yani insanın içinde bulunan nefsinin isteklerine tapınmaktan kurtulamaz. İslam'ın hakikatine kavuşamaz. Tam imanı elde etmesi kolay olmaz. Nerede kaldı ki abidler arasına karışabilsin ve evliyalar derecesine kavuşabilsin? Bununla beraber bu fena makamı vilayet derecesine atılan ilk adımdır. Bu yüksek makam daha başlangıçta ele geçer. Vilayetin başlangıcı böyle olur. Sonunda nasıl olacağını artık anlamalıdır. Başını görünce sonun yüksekliği düşünülmelidir. Şu farisi Mısra'da ne güzel söylemiştir. Gül bahçemi gör de, baharımı anla. Evliyalığın dereceleri vardır. Her derecede birbirinin üstündedir. Çünkü her Peygamberin makamı altında vilayet yani evliyalık vardır. Ve her birinin vilayeti kendisine mahsustur. Vilayetlerin en büyüğü bizim Peygamberimizin ayağı altında bulunan vilayettir. Çünkü isimlerin, sıfatların, şunların ve irtibatın Allahu Teala'da bulunması bakımından olsun veya bulunmamasının bakımından olsun, karışmadıkları zatının tecellisi yalnız onun vilayetinde olur. Var olan ve varlığı düşünülen bütün perdelerin ilmi de onun ayinde yok olması ancak bu makamdadır ve Vasli Uryani denilen yakınlıkta tam ve hasıl olur. Onun izine gidenler aleyhissalatu vesselam bu makamdan çok pay alırlar. Bu yüksek dereceye ve büyük nimete kavuşmak için onun izine sarılınız. Zatı ilahinin tecellisi tasavvuf büyüklerinin çoğuna göre şimşek gibi çakıp geçmektedir. Yani Zatı ilahiden bütün perdelerin kalkması şimşek gibi çok az zaman sürer. Sonra isimlerin ve sıfatların perdeliği hemen araya girer. Zatı ilahinin nurlarının parlaklığını da perde gibi örter. Zatı ilahinin huzuru şimşek gibi bir an olur. Zatın gaybeti yani örtülmesi çok uzun sürer dediler. Nakşibendiye evliyalarının büyüklerine gıddisi sıruhu, zatın huzuru daimidir. Bu büyükler çabuk geçen, hemen gaybete dönen bir huzura kıymet vermezler. Bu büyüklerin yüksekliği bütün yükseklerin üstündedir ve bunların nispeti bütün nispetlerin daha üstünüdür. Bunlar zatın devamlı olan huzuruna nispet demişlerdir. Bizim nispetimiz bütün nispetlerden üstündür buyurmuşlardır. Bundan daha çok şaşılacak şey, bu büyüklerin yolunun sonu başlangıcında yerleştirilmiştir. Burada Resulullah'ın ashabının yolunu tutmuşlardır. Çünkü onlar Resulullah'ın ilk sohbetinde sonda varılabilecek şeylere kavuşmuşlardır. Buysa nihayetin başlangıca yerleştirilmesidir. Muhammed Aleyhisselam'ın velayeti bütün peygamberlerin ve resullerin velayetlerinin üstünde olduğu gibi bu büyüklerin vilayeti de Evliya'nın hepsinin vilayetlerinin üstündedir. Nasıl böyle olmasın ki? Bunların vilayetleri Sıddık-ı Ekber'e bağlıdır. Evet, onların büyüklerinden çok az valide de bu nispeti hasıl olmuştur. Böyle olduğunu Ebu Sait e haber vermektedir. Sıddık-ı Ekber'in cübbesinin bu veliye geldiği nefahat kitabından bildirilmektedir. Bu tarikat-ı Aliye'yi üstünlüğünden az bir şey açıklamamız, Talebeyi bu yola sevk içindir. Yoksa ben nerede, onun üstünlükleri nerede? Mevlana Celaleddin'i Rumi şöyle der. Yazık olur onu açıklamak, lazımdır aşk gibi çok saklamak. Fakat söyledin ki yol bulalar, ayret ateşinden kurtulalar. Siz ve doğru yolda gidenlere selam olsun. 22. Mektup Bu mektup Lahor müftisi Şeyh Muhammed'in oğlu Şeyh Abdülmeci'de yazılmıştır. Ruhun nefsini için bağlanmış olduğunu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve ruhun fena ve bekalarını ve nihayet davet makamını bildirmektedir. Nuru ve zulmeti birlikte bulunduran Allahu Teala her türlü ayıptan, kusurdan uzaktır. Mekansız, cihetsiz olan ruhu, cihette olan, maddeden yapılmış olan bedene yaklaştıran Rabbimizi tesbih ederiz. Zulmeti olan bedeni, nurlu olan ruha sevdirdi. Nur zulmete aşık oldu. Çok severek onunla birleşti. Bu bağlantıyla nurun cilası arttı. Ona yakınlaşmakla parlaklığı çoğaldı. Nurun bu hali ayna yapılacak cama benzemektedir. Cama parlaklık vermek için ve cisimleri gösterebilmek kuvvetini kazanması için önce toprak maddeleriyle sıvanır. Karanlık, katı toprak maddeleriyle sıvanan camın parlaklığını artırır. Kıymetsiz, çamur gibi maddeyle sıvanan camın kıymeti çoğalır. Parlak olan nur, karanlık cesede bağlanınca önceden Allahu Teala'ya olan yakınlığını unuttu. Hatta kendi varlığını ve özelliğini unuttu. Karanlık bedene olan sevgisine dalarak ve yalnız bir görünüş olan o heykele bağlanarak kendini unuttu. Onunla bir arada kalınca kıymetini kaybetti. Kötüleşti. Bu dalgınlık çukurundan kendini kurtaramazsa ona yazıklar olsun. Onun bedenle birleşmesi yükselmesi içindi. Buna kavuşmazsa yükselmeye uygun olan yaratılışını bozsa sonunda sapsa ona yazıklar olsun. Allah-u Teala ona ezelde merhamet ettiyse, onun lütfuna, inayetine kavuşturduysa, başını kaldırır, elinden kaçmış olan nimetleri hatırlar, eski haline döner. Arabi beytinde şöyle der, Hepsini düşünürüm. Haccım ve umrem sanıdır. Herkes taş toprak düşünür. Kalbim senden yanıdır. Nur bedenden yüz çevirip mukaddes olan sevgilinin şuhuduna dalarsa, ona bağlanırsa, Karanlık bedeni de mukaddes makama sürükler. Buraya olan sevgisi karanlık bedene olan bağlılığını unutturacak kadar çoğalırsa beden de onun nurlarıyla aydınlanır. Nurların müşahedesinde kendini unutur. Matlubun huzuruna perdesiz olarak kavuşur. İnsan şimdi hem cesedin hem nurun fenasına kavuşmakta şereflenir. Bu fenadan sonra bu şuhutla beka hasıl olursa fena ve beka tamamlanmış olur vali ismini almak hakkı olur. Vilayet derecesine kavuşunca iki şeyden biri olur. Ya tam şuhûd adalar kendini hep unutur yahut insanlara hak talaya çağırmak için geri döner. Geri döndükten sonra batını Allahu Teala'yla, zahiri insanlarla olur. Bu zaman nur kendisine karışmış olan zulmetten kurtulur. Matluba yani hak talaya döner. Esan bu yeminden olur. Kendisinin sağ solu yoksa da hali sağ olmaya uygundur. Çünkü hayırları kendinde toplanmıştır, kemale kavuşmuştur. Bu ikisi de sağda bulunur. Sağ mübarektir. Allahu Teala hakkında da iki eli mübarek olan sağ taraftadır buyurulmuş olması da bunun gibidir. İki el demek, onun razı olduğu, beğendiği şey demektir. Manasız-ı nur ve batın dediğimiz ruhtur. Ciheti olan karanlık ve zahirse nefis demektir. Sual Birinci kısımdan olan yani geriye dönmeyen evliyada alemi biliyor, insanlarla birlikte yaşıyor. Bunların hep Allahu Teala'ya bağlı olmaları ve kendilerini unutmaları ne demektir? İnsanları Allahu Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturmak için geri dönen evliyayla bunların arasında ne fark vardır? Cevap: Kendilerini unutmak ve hep Allahu Teala'ya bağlı kalmak demek. Nefs ruhun nurları arasına girdikten sonra ruhla nefsin birlikte Allahu Teala'ya teveccüh etmesini demektir. Böyle olduğu yukarıda bildirilmiştir. Maylukları bilmekse his organları ve kuvvetleriyle ve hareket organları ile olur. Bu organlar nefsin tafsiridir. Nefsin arzularıyla ile işlemektedir. Ola olan, kuvvet merkezi olan nefs ruhun nurları altında Allahu Teala'yı müşahede etmektedir. Bunun tavsiyeli, açıkta olan kısımları eski şuuruyla hareket etmektedir. Hulasanın yok hale gelmesiyle bunların hareketinde gevşeklik asıl olmuyor. Bu aleme rücu etmiş olan evliya böyle değildir. Bunların nefsi mutmainne olduktan sonra ruhun nurları altından çıkıyor. Mayluklar alemine bağlanıyor. Bu bağlılıkla insanları Allahu Teala'nın rızasına çağırıyor. Nefs hulasadır, topluluktur dedik. His organları ve hareket organları ve kuvvetleri nefsin tavsilidir. Açıkta bulunan parçalardır dedik. Çünkü nefsin etten olan kalbe yani yüreğe bağlılığı vardır. Yüreğin de hakikati camiye kalbiye yani kısaca kalp veya gönül denilen latifeye bağlılığı vardır. Yürek gönülü olan bu bağlılığı sebebiyle ruhta bağlanmış olur. Ruhtan gelen feyzer bu bağlılıklar vasıtasıyla nefse gelir. Sonra nefisten organlara ve kuvvetlere yayılır. Bunlar nefiste hulasa olan mevcuttur. Bu anlaşılınca evliyanın iki kısmının başka oldukları anlaşılmış olur. Birincileri sekir sahipleridir, yani şuursuzdurlar. İkincileri sav sahipleridir, yani şuurlu durlar. Birincileri daha şerefli, ikincileri ise daha üstündür. Birincilerin hali evliyala uygundur. İkincilerin hali peygamberliğe uygundur allah Teala bizi evliyanın kerametine kavuşmakta şereflendirsin ve Enbiya'ya tam uymakla yükseltsin. 23. Mektup Bu mektup han Hanan ismiyle meşhur Abdurrahime Rahmetullahu Aleyh Arabi olarak yazılmış olup, Dini cahillerden öğrenmeyi men etmekte ve soyadı seçmeden bahsetmektedir. Allahu Teala hepimizi laftan kurtarıp iş yapmak nasip buyursun. İnsanların en iyisi ve hepsinin peygamberinin hatrı için amelsiz ilimden, işe yaramayan bilgilerden korusun. Arabi mısrasında şöyle der, bir kimse ki bu dünyada amin diye Hak-ı Teala o kula riayet eyleye. Ey yüksek yaratılışı kardeşim! Allah-u Teala sizin yaratılışınızda bulunan kemalatın meydana çıkmasını ihsan eylesin. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohum ekmeyip yaratılışta bulunan, toprak gibi yetiştirici kuvvetini işleyemeyenlere, bundan faydalanmayanlara ve amel, ibadet tohumlarını elden kaçıranlara yazıklar olsun. Toprak gibi yetiştirici kuvveti işlememek, oraya bir şey ekmemekte veya zararlı, zehirli tohum ekmekte olur. Bu ikincisinin zararı, bozukluğu, birincisinden kat kat daha çoktur. Zehirli bozuk tohum ekmek, dini, din derslerini, dinden haberi olmayanlardan öğrenmek ve din düşmanlarının kitaplarından, mecmualardan okumaktır. Çünkü din cahilleri nefsine uyar, keyfi peşinde koşar, dini işine geldiği gibi söyler. Karşısındakinin de nefsini azdırır ve kalbini karartır. Çünkü din cahilleri din dersi verirken, din kitabı yazarken, samiyete uygun olmayanı uygun olandan ayıramaz. Gençlere neleri ve nasıl anlatmak lazım geldiğini bilemez. Kendi gibi talebesini de cahil yetiştirir. Birçok şeyler okuyup ezberletmekte, başka ilim kollarından söz sahibi olmakta, fen ve sanat şubelerinde ihtisas kazanmakla insan din adamı olmaz. Din kitabı yazamaz ve din bilgisi veremez. Bir din alimi gençlere din öğreteceği zaman bunlara önce dinsizler, insan düşmanları ve Cahil din adamları tarafından şırınga edilen yanlış propagandaları, iftiraları anlayıp, anlatıp onların temiz ve körpe kafalarını bu zehirden temizlerler. Zehirlenen ruhlarını tedavi ederler. Sonra yaşlarına, anlayışlarına göre İslamiyeti ve meziyetlerini, faydalarını, emirlerindeki ve menlerindeki hikmetleri, incelikleri ve insanlığı selamete ulaştırdığını onlara yerleştirirler. Böylece gençlerin ruh bahçelerinde dertlere deva, ruhlara gıda olan nefes çiçekler yetişir. Böyle bir din alemini ele geçirmek en büyük kazançtır. Onun bakışları ruhlara işler, sözleri kalplere tesir eder. Dini İslam'ı hazır lokum gibi yutmak, susuz kalmışken soğuk şerbet içip ciğerlerine kadar serinleyebilmek ancak böyle bir Allah adamının sunmasıyla mümkündür. Allahü Teala, hepimize Muhammed aleyhisselatu ve selamın doğru yolundan ayırmasın. Çünkü insanları dünya ve ahiret hayatına kavuşturan ancak bu yoldur. Farisi ne güzel söylemiştir: Arabistan'da doğan Muhammed, iki cihan'da üstün odur hemen. Kara toprak altında kalsın her an, onun kapısında toprak olmayan. Peygamberlerin en yükseğine, en üstününe bizden selamlar olsun. Ne kadar şaşılacak şeydir ki kıymetli teveccühünüze kavuşmakla şereflenen şairlerden birinin bir kafir isminin soyadını aldığını işittim. Hem de kendisi seyitlerden sevmemiz lazım gelen büyüklerden biriydi. Keşke bunu duymasaydım. Bu alçak ismi acaba niçin aldı? Bir türlü anlayamıyorum. Böyle isimleri almaktan, korkunç arsanlardan kaçmaktan daha çok kaçmak lazım. Böyle isimleri her çirkinden daha çirkin görmek lazım. Çünkü bu isimler ve onların sahipleri Allahu Teala'nın düşmanlarıdır. Onun peygamberinin düşmanıdır. Müslümanların, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, isterse kitafsız olsun, kafirleri düşman bilmesi emrolunmuştur. olunmuştur. Bu gibi pis isimleri evlatlarına koymamaları her Müslüman'a vaciptir. Benim tarafından ona söyleyiniz, bu ismi değiştirsin. Onun yerine ondan ayrılı ve Müslüman'a yakışan bir isim koysun. Müslüman olana Müslüman ismini koyması yakışır. Kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız. Onun için güzel isimler alınız. Buyurmuştur Peygamberimiz. Tirmizi bildirdiğine göre Ayşe radıyallahu an buyurdu ki Resulullah çirkin isimleri değiştirirdi. Tirmizi İbn Mâncı radıyallahu an bildiriyor ki Abdullah bin Ömer buyurdu ki Hazreti Ömer'in bir kızının adı Asiye yani isyan ediciydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu değiştirdi. Cemile yaptı. Bunlar gibi daha birçok insan yer ve sokak ismini değiştirerek Müslümana yakışan isimler takmadığını Ebu Davud bildirmektedir. Hadis-i şerifte kötü zan altında kalınacak yerlerden kaçınız dolundu Dinsizlik alameti olan ve bu zanlı uyandıran isimleri koymaktan, söz söylemekten ve alametleri kullanmaktan ve işleri yapmaktan kaçınmak her Müslümanın vazifesidir. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gidenlere Allahu Teala selamet versin. Malum ülke olma mağdur deme var mı ben gibi? Bir muhalif eser savururu arman gibi. 24. mektup Allah-u Teala peygamberin en üstünü hürmetine size selamet ve afiyet versin. Hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle birlikte olur buyuruldu. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak onu dileyen kimselere müjdeler olsun. Bu hadis-i şerife göre bir kimse Allahu u Teala ile beraber olur. Görünüşte insanlarla birlikte ve onlarla alışverişte ise de hakikatte Allahu u Teala'yladır. Kain ve ba olan Sofi'nin hali böyledir. Bu Sofi Allahu Teala'yla kaindir. Yani Allahu Teala'yla bulunur ve insanlardan ba indir. Yani ayrıdır. Yahut görünüşte insanlarla kaindir. Hakikatteyse insanlardan ba indir. Kalp yani gönül birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeye olan sevgisi kesilmedikçe başka şeyi sevemez kalbin mal, evlat, mevki, mede olunmak gibi çeşitli arzuları ve bağlantıları ve sevdikleri görülürse de, bu sevgileri hakikatte hep bir sevgili içindir. O biricik sevgilisi de kendi nefsidir. Onların hepsini kendi nefsi için sevmektedir. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefislerini düşünmemektedir. nefsini olan sevgisi kalmazsa, nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindeki, Kulla Rabbi arasındaki perde, kulun kendi nefsidir. Çünkü hiçbir şeyi o şey için sevmemektedir. Onun için hiçbir şey perde olmaz. Kul, hepsini düşünmektedir. Bunun için perde, yalnız kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Kul, kendi nefsini düşünmekten büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Allahu Teala'nın sevgilisi onun kalbine yerleşemez. Bu büyük nimet ancak tam fena hasıl olduktan sonra elde edilir. Mutlak olan fenada tecelli-i bağlıdır. Çünkü ortalıktan karanlığın kalkması ancak parlak olan güneşin doğmasıyla olur. Muhabbeti zatiye denilen bu sevgi hasıl olunca sevgilinin nimetleri ve elemleri sevgisinin yanında eşit olur. Bu zaman ilaz hasıl olur. Rabbine ancak onun için ibadet eder, kendi nefsi için değil. İbadeti nimetlere kavuşmak için olmaz. Çünkü ona göre nimetlerle azaplar arasından başkalık yoktur. İşte bu hal mukarrebenin derecesidir. İbrâr böyle değildir. Bunlar Allahu Teala'nın nimetlerine kavuşmak için ve azabından korundukları için ibadet ederler. Bu iki dilekleri ise nefslerinin arzularıdır. Çünkü bunlar Allahu Teala'nın zatının sevme saadetine kavuşamamışlardır. Çünkü evrarın hasenatı bir bakımdan hasenattır. Başka bakımdan seyyiat olur. Mukarrebelerin hasenatıysa, her bakımdan hasenattır, yani iyiliktir. Evet, mukarebelerden tam bekaya kavuştuktan ve bu sebepler aleminde indikten sonra Allahu Teala'ya korku ve nimetlerine kavuşmak için ibadet edenler de vardır. Fakat bunların korkuları ve arzuları kendi nefisleri için değildir. Bunlar Allahu Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için ve Onun gazabından, gücenmesinden korktukları için ibadet ederler. Bunlar cenneti de isterler çünkü cennet Allahu Teala'nın rızasının, sevgisinin bulunduğu yerdir. Yoksa cenneti istemeleri nefislerinin zevkleri için değildir. Bunlar cehennemden korkarlar. Ondan koruması için dua ederler çünkü cehennem Allahu Teala'nın gazabının bulunduğu yerdir. Yoksa cehennemden korkuları nefisleri azaptan kurtarmak için değildir. Çünkü bu büyükler nefislerine köle olmaktan kurtulmuşlardır. Allah-u Teala için halis kul olmuşlardır. Bu mertebe, mukarrebenin en üstün derecesidir. Bu mertebeye kavuşan, vilayetin hasa makamına erdikten sonra, peygamberlik makamının yüksekliklerinden bir şeylere de kavuşur. Sebepler alemine inmeyense, müstahlik olan yani kendini yok bilen evliyadan olur. Bunun peygamberlik makamının kemalatından haberi yoktur. Başkalarını kemale getirmez. Yukarıda bildirdiğimiz birinci sınıf evliya gibi değillerdir. Allahu Teala insanların en üstünü hürmetine bizleri bu büyükleri sevmekle şereflendirsin. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Evvelimiz ve sonumuz selamette olsun. 25. Mektup Bu mektup Hace Cihan'a yazılmıştır. Peygamberlerinin en üstününe ve hulefâ-i raşidine uymaya çalışmak lazım olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala kalbimize selamet versin, göğsümüzü geniş etsin, nefsimizi temizlesin, cildimizi yumuşatsın. Bunların hepsi hatta ruhun, sırrın, hafinin ve afanın bütün kemalatına kavuşmak ancak peygamberlerin en üstününe uymakta olur. Öyleyse ona uymak için, onun dört hanifesine de uymak için çok çalışınız. Onun dört halifesi doğru yoldadır. Ondan sonra herkesi doğru yola onlar getirmiştir. Onlar, insanları doğru yolda ilerleten yıldızlardır. Evliyalık semasının güneşleridir Onların izinde yürümeyi kavuşmakla şereflenenler tam kurtuluşa kurtulur. Onların yolundan ayrılanlar doğru yoldan sapar, felakete düşer. Merhum Şeyh Sultaninin iki oğlu çok sıkıntıdadır. Geçimleri güç durumdadır. Yüksek makamınız zandileyimiz, onların imdadına yardımına yetişmenizdir. Bu hayırlı işe siz layıksınız. Hatta bütün insanların ihtiyaçlarını gidermek için Cenab-ı Hak size başarılar vermiştir. Allahu Teala başarılarınızı artırsın. Hep hayırlı işlerle uğraştırsın Allahu Teala size ve doğru yolda olanlara selamet versin.